Sizlere şu aralar, sokaklarda çok sık dilenci görür olduk. Bu durumda dilencilere karşı nasıl davranmalıyız demişler. E, dilenciler kim olursa olsun kesinlikle onlara kötü söz söylememek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Duha suresinde وَاَمَّا سَائِلَا felatten تَنْهَرٍ Yani e, dilenciye e, sakın kötü bir muamelede bulunma, onu azarlama, onu aşağılama dilenciye para vereceksek veririz veya bir yiyecek vereceksek veririz. Veremediğimiz zaman kalkıp da onu rencide edici, onu utandırıcı bir şey söylemek doğru değildir. Yani o bize ısrar etse bile biz sabrederek ona hiçbir şey söylemememiz lazım. Yani evet. bütün dilenenlere de illa bir şey vereceğiz diye bir kayıtta yok. Problem orada sanırım ha. hocam. Yani evet. Allah'ın rızası için bir şey evet. isteyince onu boş çevirmemek arzusu bizde oluşuyor. Yüzeicimizle sanırım onu söylemek istemiş. Evet. Yani ona bir şey vermediğimiz zaman bir sakıncası yok. Çünkü biz gerçekte insanların ihtiyaç sahibi olup olmadığını bilemeyiz. Bazı profesyonel dilenciler var. Yani bunu meslek haline getirmişler. Profesyonel dilenciler var. Onları işte sokaklara bırakıyorlar. Akşamleyin onları topluyorlar. Gerçekte bunların aldıkları paraları da bunlara da vermiyorlar. Belki bir boğaz tokluğuna bile Demek mümkün hı hı. değil böyle e, sefil bir şekilde yaşıyorlar onların iradeleri yok e, bütün bunlara rağmen bir insana biz e, para vermezsek veya kapımıza gelen bir insana para vermezsek böyle e, sert muamelede bulunmak yerine hiçbir şey söylemeyerek e, veyahutta da e, kusura bakma hani veremeyeceğim diye söyleyebiliriz veya hiçbir şey söylemeden de onu geri çevirebiliriz evet. ama evet. hakaret etmek doğru değil. Evet.